Hazreti Ali radıyallahu an hicretten yaklaşık 22 yıl önce yani miladi 600 yılında Mekke'de doğdu. Kabe'nin içinde doğduğu naklediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu aynı zamanda damadı ve dördüncü halifesi. Babası Ebu Talip. Annesi Fatıma binti Esed dedesi Abdülmuttalip. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü, sakallı, hatta sakalı sık ve geniş, yüzü güzel bir insandı. Gülümserken dişleri görünürdü. Kuvvetli bir vücut yapısı vardı, omuzları geniş, Elleri sertti. Zaten Hayber dendiği zaman Hayber'in kalenin içine girileceği yerde dev bir kapı vardı. O kapıyı Allahu Teala'nın izniyle üç dört kişinin yerinden kaldıramadığı kapıyı kaldırmıştı. Hayber Fatih diye de zaten lakabı vardı. Peki tasavvuf erbabı nasıl bakıyor bu olaya? Hazreti Ali Kerem Allahu Teala Efendimiz'e. Şah-ı Velayet veya Sultanül Evliya lakaplarını da uygun gördüler. Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşında ken vefat etmişti biliyorsunuz. Hazreti Ali Efendimizin annesi Fatıma Hatun Radyallahu anha Efendimiz'e mürebbilik ve annelik yapmıştı. Bunları daha önceki programlarda paylaştık. Hatta Hazreti Fatıma annemiz kendi çocukları aç dururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karnını doyurur. Kendi çocuklarının bazen üstü başı toz toprak içinde dururken o önce Efendimizin saçını başını tarar. O zamanlar çok meşhurmuş gül yağıyla yağlarmış. Nerede şimdiki bakım malzemeleri? O zaman en temizi en hası vardı değil mi? Gül yağıyla mübarek saçlarını yağlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yaşlarında da bu mübarek hanımı sık sık ziyaret edermiş. Çok salih ameller işleyen saliha bir İslam hanımıydı. Hicri dördüncü senede Medine'de vefat etti. Kimdi? Hazreti Ali radiyallahu An efendimizin anneciğiydi. Hz. Ali Keremallahu Veceh, kendisinin kahraman oluşu, hayırda yarışan, aynı zamanda takva sahibi ve cömert oluşu ilk önce söylenebilenlerden. Onun dışında kendisi asırlardır ilim yönüyle de biliniyor. Yani ilmin kapısı olmasıyla. Bununla ilgili de bazı misaller vermeye çalışacağız. Hazreti Ali Efendimiz, Ebu Talib'in en küçük oğlu. Mekke'de hatırlayın, bir aralar nasıl bir kıtlık var demiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcasının yükünü hafifletmek için, Hazreti Ali Efendimiz'i himayesine aldılar. Böylece, Hazreti Ali Keremallahu veçe, Beytullah'ta doğdu. Beytü Resulullah'ta yetişmiş oldu. On yaşındayken, İslam'la şereflendi. Ve bir önemi daha var kendisinin. Hazreti Hatice annemizden sonra İslam'a girmiş, ilk Müslüman olan erkek vasfını kazanmış. Ali radıyallahu an Mekke ve Medine devirlerinde her an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oldu. Ve o unutulmaz hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında uyuyarak müşrikleri oyalamış ve Efendimiz'e zaman kazandırmıştı. Yine hicret zamanında kendisinin bir görevi vardı. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı emanetler vardı. Onları sahiplerine teslim etti sonra o da ne yapmıştı hatırlayalım. Kuba tarafında Efendimiz aleyhissalatu vesselama yetişti. O da icret edenlerden olmuştu. Kendisi Haydar-ı Kerrar diye biliniyor veya Şah-ı Merdan sıfatlarıyla da biliniyor demiştik. Kur'an ve sünnette tam anlamıyla bağlı bir insandı. Dünya ve süslerinden kaçar, onun aldatıcı yıldızlarına aldanmazdı. Kanatkar, zahit ve ne kadar yeterse onunla iktifa eden bir şahsiyetti. Fatıma annemizle evlendikleri vakit, yataklarının bir koyun derisinden ibaret olduğu da tüm kaynaklarda ortaklaşa yazılmış. Takvalı bir insandı. Çokça gözyaşı döken ve muhaliflerinin hidayetleri için bile dua edecek kadar hassas, kamil bir mümindi. Her şeye ibretle bakar, uzun uzun tefekkür ederdi. Allah korkusundan yetim bir çocuk gibi ağlar, hasta bir insan gibi tir tir titrerdi. İbadeti çok sever, riyazata devam ederdi. Az yemeği, çok ve büyük işler yapmayı severdi. Hiç yalan söylediği, boş konuştuğu, saçma sapan konuştuğu duyulmamış, ...eyreti bir iş yaptığı görülmemişti. Ümmetin malını... ...ümmete dağıtırken... ...son derece titiz davranır... ...kimsenin hakkına tecavüz etmezdi. Öylesine mütevazi giyinirmiş ki... ...görenler onu çoğu zaman... ...fakir zannederlermiş. Başka yerlerden... ...bir işleri için... ...onu görmeye gelenler... ...tanıyamazlarmış. Ancak etrafa sordukları zaman... ...az önce yanından geçen bir insan olduğunu anlarlarmış. Yani, fakir bir insan görünümünde. Kendisini küfede görenler, kışın suğuğunda incecik bir elbiseyle camiye gittiğini naklederler. Üşüye üşüye. Hicretin beşinci ayında, kardeşlik akti olmuştu. Medineliler, Mekke'den gelenlerle beraber kardeş oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti Ali Efendimiz'i kendisine kardeş olarak seçti. Hatta Hazreti Ali radiyallahu herkesin kiminle kardeş olduğunu izledikten sonra, biraz morali bozulur gibi oldu. Çünkü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir isim söylüyor, yanına bir isim söylüyor. Ama, Burada bir dikkat edilmesi gereken nokta var. Kişinin psikolojik durumuna göre ve karakterine göre iki kişiyi seçiyor. Ensar ve muhaciri. Bu kardeşlik bağları atıldığı isimler sayıldı. sona kim kaldı? Hazreti Ali Efendimiz. O da biraz merak etti belki de kim benimle kardeş olacak diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen benim kardeşimsin dedi, onu taltif etti, iltifat etti. Hazreti Ali Efendimiz de bu lütuf karşısında çok mutlu oldu, duygulandı. Ben Allah'ın kulu, Resulullah'ın kardeşiyim diyerek gözyaşı döktüğü aktarılır. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Fatıma annemizle Hicret'in ikinci yılında evlendiler. Hazreti Fatıma annemizi daha önce Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an gibi Kureyş eşrafından birçok kimse talip olmuştu. Lakin efendimiz ben onun hakkında ilahi hükmü bekliyorum buyurmuştu. İşte bu sebeple Hazreti Ali radıyallahu an Akrabaları, haşi moğullarının teşviklerine rağmen böyle bir şey teşebbüs edemiyordu. Bir müddet sonra yakınlarının da ısrarıyla efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna çıktı. Şimdi kendisi anlatıyor. Bundan sonrasını kız isteme olayını. Nihayet diyor Allah Resulünün huzuruna çıktım. Kendisinin bütün manevi vakar ve heybeti üzerindeydi o gün. Önünde edeplice oturdum, sükut ettim. Ama bir türlü konuşmayı beceremedim. Bana niçin geldin bir ihtiyacın mı var? Herhalde Fatıma'yı isteyeceksin buyurdu. Ben de ancak evet diyebildim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı sonrasında konuşuldu efendim bazı eşyalarını sattı 480 dirhem mehir hazırladı Ali radiyallahu anefendimiz, efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun 3'te 2'siyle güzel koku almasını 3'te 1 de efendim elbise almasını emretti ve geçelim Fatıma radıyallahu anha annemizin çeyizine. İki Cihan Sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya çeyiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve içerisi bir otla doldurulmuş bir minder verdi. O zaman ishir otu çok meşhurmuş. Bugün Anadolu'da samanları doldururuz ya o zaman da öyle bir ot kullanılmış. Bunlar hediye edilmiş. Ve Bilal-i Habeşi radiyallahu anh'a, Ey Bilal, ben evlenme sırasında ümmetimin yemek yedirmeyi sünnet edinmelerini arzu ediyorum buyurarak, yemek hazırlanmasını istemiş. Bunun üzerine, tabi para gerekiyor, para da yok. Hazreti Ali radiyallahu an meşhur bir zırhı vardı kendisinin, onu bir Yahudiye, rehin verdi yani borç istedi yarım ölçek arpa aldı ve düğün ziyafeti diye bilinen hays deniyor Araplarda çok meşhur bir tatlı çok böyle ağır bir tatlı değil yine efendim buğdaydan yapılan onun içine bazı şeyler katıyorlar ama renk olarak beyaz ve oldukça sade bir yemek tatlı bir Yemek Bundan ibaretti. İşte Bu Hays Diye Bilinen O Yemekten Muhacirler Geldi Ensar Geldi Grup Kurup Gelerek Yemeği Yiyip Dağıldılar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem O Gün Bir Kapla Abdest Aldı Hazreti Ali Radiyallahu Anı Çağırdı Abdest Suyundan Onun Göğsüne Ve iki Omzunun Arasına Serpti Sonra Fatıma annemiz çağırdı, ona da aynısını yaptıktan sonra kendisini ev halkının en hayırlısına nikahladığını söyledi. Fatıma radiyallahu anha ve Hazreti Ali radiyallahu an için önlerinden ve arkalarından şöyle dua etti. Ey Allah'ım! O ve zürriyeti hakkında kovulmuş şeytandan sana sığınırım. Yeryüzünün en mesut ailesi de böylece birbirlerine kavuşmuş oldular. Şimdi evin içerisine biraz girmeye çalışalım. Haddimiz değil ama kaynaklardan geldiği kadarıyla bakalım evin içinde neler yaşandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iş taksimi yaparken... Kızı Fatıma'ya ev işlerini, damadı Ali'ye radiyallahu an, diğer işleri tavsiye etti. Bunu Usame bin Zeyd radiyallahu an anlatıyor. Diyor ki, ben bir gün Efendimizin yanında oturuyordum. Ali ve Abbas geldi, huzura girmek için izin istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, niçin geldiler sen biliyor musun deyince, Hayır efendim ben bilmiyorum dedim. Fakat ben biliyorum onlara izin ver buyurdular. Ben de diyor onları içeri aldım. İçeri girdiler. Ey Allah'ın Resulü ehlinden hangisinin sana daha sevgili olduğunu sormaya geldik dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'dır buyurdular. Peki kan bağı olan ailenizden Kimi sevdiğinizi biz sormuyoruz. Onların dışında kimi seviyorsunuz deyince, ehlimin bana sevgili olanı, kendisine hidayet lütfederek Allah'ın nimetlendirdiği, azat edip evlat edinmekle ikram etmiş olduğum, üsamedir buyurdu. Peki sonra kim dediler? Ali buyurdu. Bunun üzerine amcası Abbas radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü, amcanı en sona bıraktın deyince, Ali hicrette senden önce davrandı, cevabını verdi. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok önem veriyordu kendisine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ileride çokça konuşulacak, bir hadis buyurdu. Bir gün yere dört tane çizgi çizdi yan yana. Bu çizgileri niye çizdiğimi biliyor musunuz diye sordu etrafındakilere. Sahabiler hayır bilmiyoruz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Cennet kadınlarının en faziletlileri Hatice binti i Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran ve Firavun'un hanımı Asiye binti Muzahim'dir buyurdu. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu anh'ın evine sık sık uğrardı. Hatta kendisi aile efradının eğitimini Manevi terbiyesini çok önemsediği için, Bir gün sabah namazına giderken, Her zaman yaptığı gibi, Fatıma validemizin kapısına uğradı. Namaza kalkın, Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek, Ve sizi tertemiz kılmak istiyor buyururdu. Bir gün yine böyle gitmişti. Yine, ebedi hayatın en mühim sermayelerinden biri olan teheccüd namazı için bazı geceler Hazreti Ali radiyallahu anın kapısını çalıp namaz kılmayacak mısınız buyururdu. Bir husus var. Sizin de etkileneceğinizi ümit ettiğim. Hazreti Ali radiyallahu an efendimiz anlatıyor. Fatıma babasını ailesinin en sevgili olanıydı. Değirmen çevirdiği için elinde, kırbayla su taşıdığı için boynunda yaralar oluşur, evi süpürdüğü için de üstü başı toz toprak içinde kalırdı Fatıma'nın. Bir ara Allah Resulüne bazı köleler getirilmişti. Fatıma'ya dedim ki, babana gidip bir köle istesen, her tarafın yara beri içerisinde kaldı. Çok yoruluyorsun. Fatıma gitti. Efendimizin yanındaki bazı kimselerle konuşmakta olduğunu gördü ve geri döndü. Ertesi gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya geldi. Kızım ihtiyacın neydi diye sordu. Fatıma sessiz kaldı cevap vermedi. Ben araya girdim. Efendim ben anlatayım dedim ve anlattım.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 Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır buyurdular. Fatıma radıyallahu anha annemiz de Allah'tan ve Allah'ın Resulünden razıyım dedi. Ve hiçbir hizmetçisi olmadı. Olmadığı gibi de yorgunluğu azalmış oldu. Bugün her namazın sonrasında bunu Tekrar etmemiz de allah Teala'nın izniyle birçok yorgunluklarımıza şifa olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktarıyor. Vallahi ehl-i suffe açlıktan midelerine taş bağlar ve ben de onlara sarf edecek bir şey bulamazken size hizmetçi veremem. Esirlerin karşılığında fidye alacağını ve bu geliri Ashab-ı Suffe için harcayacağını buyurdu. Bu da diğer bir rivayetti. Çünkü ehli Suffe'ye çok önem veriyordu. Kimdi acaba onlar? Selam olsun onlara. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde öğretmenleri kimdi? Birebir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Onları çok seviyordu. Çünkü onların çoğu evlenmiyorlar. Başka bir işle iştigal etmedikleri için de karınları açtı. Hasılı böyle bir durumda ehli i Suf e açken, sıkıntı yaşarken kendi kızına nasıl acaba o hizmetçileri gönderebilecekti? Zaten annemiz de bu konuyu anlayışla karşıladı. Hazreti Ali Efendimiz... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı yanında bulundu ve bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Huneyn'de birçok yerden yaralandı. Bedir'de yine sancağı o taşıyordu. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. Birçok hakim noktaları tek tek tespit etti ve Efendimiz'e bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştıran en önemli kişiydi. Yine lütfen hatırlayınız Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşlilerle tek tek dövüşme yapıldı. Kureyşliler var mı aranızdan yiğit vesaire demişlerdi. Evvela birileri çıktı onları kabul etmediler. Sonra Hazreti Ali efendim Radiyallahu an çıktı. Tamam onu kabul ederiz dediler. Bu dövüşte karşısına çıkan Velid bin Muireyi kılıcıyla öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hazreti Ubeyde Radiyallahu an ki sonra o da şehit düşecekti, onun yardımına koştu. Onun da hasmını öldürdü. Ve o zamanlar 24-25 yaşlarındaydı. Büyük kahramanlıklar gösterdi. E zaten boşuna Allah'ın arslanı lakabı takılmadı. Efendim ...Bedir'de yapılan havuzdan bir kırbayla ashab-ı kirama aynı gün su taşıdı. Burada o lakap verildi. Kendisine bir kılıç, bir kalkan, bir de deve hediye edildi üstün başarısından dolayı. Hicri üçüncü sene yine böyle bir Ramazan ayının ortasına doğru... ...Hazreti Hasan radıyallahu an dünyaya geldi... Aradan bir yılı geçti. Şaban ayının beşinde de Hz. Hüseyin radıyallahu an dünyaya geldi. Yine sizlerle paylaşmak istediğim Zülfikar var. Zülfikar meşhur bir kılıcı Hz. Ali Keremallahu ve Cen'in. Bu kılıç aslında kendisine bir hediyeydi. Ganimet olarak alınan bir kılıçtı. Ucu iki çatallıydı. Uhud'da gösterdiği Üstün kahramanlık ve cesaret sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hediye etti. Normalde Münebbih bin Haccacı'a ait olan bu Zülfikar isimli kılıç Bedir'de ganimet olarak alınmıştı kendisine hediye edildi. Bu kılıçla Allahu Teala'nın yolunda çok müthiş kahramanlıklar gösterdi. Yine tarihte şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar itimat ediyor ve güveniyor ki birçok yere Medine'de kendisini yerine vekil olarak bıraktı. Bazen kumandanlık görevi verdi bazen o efendim en üstün misal olan sancaktarlık görevi verdi kadalık gibi görevler verdi kendisine ne kadar değer verdiğine güvendiğini böylelikle görüyoruz. İlme çok önem verdiğini söylemiştim. Hazreti Ali radıyallahu an ilk üç halife döneminde ne bir idari vazife aldı ne de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yapılan savaşlara katıldı. Sadece e, Hazreti Ömer radıyallahu an o zaman Filistin ve Suriye tarafına bir seyahat etmişti. Medine'de askeri vali olarak kaldı. Medine'de hep dini işlerle, ilimlerle meşgul olmayı tercih etti. Aslında ne kadar yiğit bir savaşçı olduğunu, kılıç kullanmada ne kadar mahir olduğunu biliyoruz ama kendisi ilme aşıktı. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle, birçok sahabi, başta Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere, fıkhi meselelerde kendisine müracaat ederlerdi. Peki Hazreti Ömer radiyallahu An döneminde ne yaptı? Devletin o zaman bütün hukuk işleriyle ilgilendi. İslam devletinin fahri başkadısı olarak vazife yaptı. Hazreti Ömer radiyallahu An şehit edildiğinde de yeni devlet başkanını seçmekle vazifelendirilen 6 kişilik bir heyet vardı. Yeni halifeyi seçmek için bu 6 kişiden Efendim, en sona kalan iki adaydan biri oldu. Hazreti Osman radıyallahu an hilafeti döneminde de idare eden pek memnun değildi bunu anlayabiliyoruz eserlerde. E, ama İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri hep Hazreti Osman'a bildirdi radıyallahu an ve ona hal çareleri teklif etti. Ve Hazreti Osman Efendimizi şehidede Edenlere karşı da elinden geleni yaptı, sarf etti. İsyancıları o teşebbüs ettikleri çirkinlikten vazgeçirmek için ikaz etti, nasihatlerde bulundu. Ancak efendim, onların halifenin evini kuşatmalarına mani olamadı. Hadise çok ciddi boyutlara ulaştığında evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu an ejmây, onları gönderdi, nöbet tutun dedi efendim Osman radiyallahu anh'ın kapısında sonra kaderin bir cilvesi Hz. Osman radiyallahu an şehit edildi sonra hilafet Hz. Ali efendimize teklif edildi o bu teklifi Talha ve Zübeyre yöneltti radiyallahu eçmayın. çok ısrar edildiği için de kabul etti efendim gerçekten de Hz. Ali radiyallahu anh İslam dininin bize kadar gelmesinde büyük rolü olan sahabilerden, değerli zatlardan bir tanesidir. Şimdi devamlı olarak düşünün, kimin yanında? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Bütün İslami ilimlerde kimden eğitim alıyor? Kendisinden eğitim alıyor. İnsanları Hakk'a davet etmek için çok büyük gayretler sarf ediyor. İşkencelere maruz kalıyor. Ve o hilafet dönemi, İç karışıklıklarla geçmesine rağmen, İslam'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda çok çok gayretli bir insandı. Medine'de duruma hakim olup, yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra, öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça, dillerinin öğretilmesini, Ebu Esfet düeliye Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman Es Sülemi'ye, Tabi ilimler konusunda öğretmenlik vazifesini de Kumeyl bin Ziyad'a verdi. Bir okul duyduğunuz gibi müessese kuruldu, devlet yönetimi ve hizmetlerini maliye, ordu, kaza gibi bölümlere ayırdı ve bu şekilde başarılı bir şekilde yürüttü. İslam'ın bütün güzelliklerine vakıf bir insandı. Aynı zamanda vahiy katibiydi. Hem hafızdı, Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor, hem müfessir ve muhaddisti. Asabı ı kiram arasında Kur'an hadis bilhassa fıkıh alanındaki engin ilmiyle kendini kabul ettirmiş bir otoriteydi. Hadis-i şeriflerin 586 tanesi de kendisinden geldi, çoğu fıkha dairdi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Ssellemle çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle rivayet ettiği hadisler içinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Ssellem'in şemaline, şemaili neydi? Yani dış görüntüsü, mübarek yüzü, sakalı şerifi vesaire onlara aitti. İbadet ve dualarla ilgili yine rivayet ettiği hadisi şerifler. Değerli dinleyenlerim, Hazreti Ali Efendimizin halifelik dönemiyle alakalı da bir iki örnek paylaşmak istiyorum. Onun devri Allahu Teala'nın takdiriyle son derece karışık geçti. Hilafete geçtiğinde halledilmesi gereken o kadar çok problem vardı ki karşısında. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffin gibi iç çatışmaları da doğurdu. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz İslam devleti bünyesinde bu ihtilafları gidermek için o kadar çok çaba harcadı ki eserlerin hepsinde benzer çabaları görüyoruz. Tabi imtihan kaderin bir cilvesi. Bu karışıklıklar esnasında ashab ikiye ayrıldı. Birbirine bakışı son derece insaflıydı ama onlar birbirlerine bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerinizdir diyorlardı her şeye rağmen yine de birbirlerine kardeş gözüyle bakıyorlardı, daha doğrusu bakabiliyorlardı. Her ne kadar fikirler değişik olsa da. Yine bazı tarihçilerin ekseriyetle anlatılanların tam tersine, sanki Hz. Ayşe radiyallahu anha annemizle, Hz. Ali radiyallahu an efendimizin arasında bir tartışma, kavga, olduğunu anlatmaya çalışsalar da özellikle Cemel vakasında bunu görüyoruz. Hazreti Osman radiyallahu efendimizi şehit eden isyancıların yine Hazreti Ali taraftarlarına saldırdıklarını kendilerine saldırdığını zanneden Hazreti Ali radiyallahu anh'ın da karşı tarafa saldırdığı dolayısıyla burada bir anlaşmazlık ve dışarıdan Buraya bir müdahale olduğunu anlayabiliyoruz. Aynen bugün olduğu gibi Abdülhamit Han Allah rahmet eylesin zamanında olduğu gibi efendim o zamanlarda da o Cemal ve Sıffin arasında da benzer oyunlar maalesef kardeş kanı akıtılmaya vesile oldu. Hz. Ali Efendimiz unutmadan söyleyelim hiçbir zaman putlara, taşlara, ağaçlara secde etmemiş çocukluk zamanlarında dahi hiçbir şekilde putları tavaf etmemiş ve şeytanın yoluna gitmemiş. Hz. Ali Efendimizle ilgili söylenecek çok şey var ama süreyi de iyi kullanmamız gerekiyor. Hazreti Ali Efendimizin radyallahu an fazileti hakkında bir hadis aktaralım size. Hazreti Ali radyallahu an ücretle çalışır ve kazandığı bir müt hurmayı zaman zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme azık olarak getirirmiş. Bir gün Ömer'e radyallahu an şöyle demiş: Eğer dostuna kavuşmak istiyorsan gömleğini yama, ayakkabını tamir et. Emelini kısa tut ve doymayacak kadar ye. Hazreti Ömer radıyallahu an Ali olmasaydı Ömer helak olurdu demiş. Herkesin sevdiği zatlardan bir tanesiydi. Hazreti Ali radıyallahu an'ın hutbeleri de meşhurdur. Hala birçok eserde geçer. Mesela bir cümle aktarayım size. Ben ve nefsim çobanla koyunları gibiyiz. Nefsimi ne zaman bir tarafa toplamaya çalışsam öbür tarafa yayılmakta. Evet, dünya malını talep etmeyen ve istemeden gelen dünyalığı reddedip ondan kaçanların önderiydi. Fatıma annemiz radıyallahu anha bir ara baya bir iştahsızdı, zaten çok zayıf olduğu aktarılıyor. Hazreti Ali Efendimiz radiyallahu eve gelmiş. Ya Fatıma, canın ne istiyor? Dünya tatlılarından gönlün ne istiyor? deyince, Ya Ali, ben nar istiyorum buyurdu. Hz. Ali Efendimizin yanında hiç parası yok. Uzun uzun düşündü. Düşünün lütfen, biri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı, Diğeri, hem İslam halifesi, hem akrabası, hem de ilmin kapısı Ali radıyallahu anh. Bir nar alacak para yok. Düşündü Ali Efendimiz. Sonra kalktı, çarşıya gitti. Biraz borç para aldı ve onunla bir tane nar satın aldı. Tam eve gelecek imtihan ya, yaklaştı eve. Yol kenarına bırakılmış bir ihtiyar hasta gördü. İnliyor. Hazreti Ali Efendimiz, Geçmiş olsun neyim var? Konuştu bir şeyler. Sonra gönlün ne istiyor dedi. Ya Ali dedi o ihtiyar adam. Beş gündür buraya atılmış duruyorum. İnsanlar gelip geçiyor. Hiçbir şey sormuyorlar. Benim canım nar istiyor. Hazreti Ali, Radiyallahu An düşündü eğer dedi ben bu elimdekinleri bu ihtiyara verirsem Fatımam narsız kalacak. Eğer buna vermezsem Cenab-ı Hakk'ın ayetinde buyurduğu gibi ve dilenci gelince azarlama. Ben bu emre muhalefet etmiş olurum diye düşündü ne yapsam ne etsem karar verdi bir tane zaten nar almıştı onu da ihtiyara verdi. İhtiyar bir dua etti, bir dua etti Ali radıyallahu anh'a. Hemen parçaladı yedi, birkaç dakika sonra herkesin şaşkın bakışları arasında o çelimsiz duran ihtiyar yavaş yavaş yürümeye başladı, dua etti. Ama şimdi Ali radıyallahu anh efendimiz için eve gidiş yolculuğu var ne diyeceğim diye düşündü yolda. Nihayet vardı. Mahcup bir şekilde kapıyı çaldı. Hazreti Fatıma annemiz kendisini görünce ayakta karşıladı. Hazreti Ali radıyallahu an tüm başından geçenleri anlattı. Sana ben nar aldım, bir yerden borç aldım. Bir tane nar alabildim. Onu da böyle böyle yaşlı biri aldı. Ama Allahu Teala'nın izniyle onun da ihtiyacı varmış. Ayaklandı, şifa buldu dedi. Sonra Fatıma radıyallahu anha annemiz, Ya Ali dedi, sen üzülme. Allahu Teala'nın izzetine, celaline yemin ederim ki sen o ihtiyara, o benim canımın çektiği nar var ya, ona verdiğinde gönlümde nara karşı olan iştah gitti dedi. Artık canım istemiyor. Merak etme. Hazreti Ali radıyallahu o kadar diyor ferahladım ki bu sözden sonra. Tam biz bu konuşmayı yaptık. Hemen ardından kapı çaldı. Hz. Ali radıyallahu kimsin dedim diyor. Aç kapıyı dedi. Ben Selman'ın faresiyim radıyallahu Kalkıp diyor kapıyı açtım. Selman içeri girdi. Elinde üzeri mendille örtülü büyük bir tabak var. O tabağı benim önüme koydu. Bunu kim gönderdi dedim. Bunu Allahu Teala Resulullah'a gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de size gönderdi buyurdu. Şaşırdım. Tabağın örtüsünü açtım. Baktım ki tabakta dokuz tane nar var. Ben de ya Selman dedim. Bu getirdiğin bana olsa on olurdu. Çünkü Allahü Teala kim bir iyilik de gelirse onun için on misli vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebesüm ettim. Bu dedim ona uymuyor galiba. Selman da tebesüm etti. Meğer bir tane nar saklamış. Onu da çıkardı tabağa koydu. Bana da dedi ki, ya Ali, Allah'a yemin ederim ki bu narlar işte tam on taneydi. Fakat ben seni denemek tecrübe etmek için bir tanesini sakladım. Hz Ali radıyallahu an diyor ki hayrın tamamı dört şeyde dürülüdür. Konuşmak, susmak, nazar ve hareket. Ve yine der ki konuşması zikir ve hayır ve Susması tefekkür, nazarı ibret, hareketi kulluk olan kişiye Allah rahmet eylesin. İnsanlar böylelerinin elinden ve dilinden selamette olurlar. İbretle olmayan bakış gaflettir der. Ve yine Allah'a kulluğa yöneltmeyen hareket durgunluk ve gerileme der. İlime çok önem verirdi. Hayatı da ilimle geçti. Hazreti Ali radıyallahu an şehit edildiğinde oğlu Hasan radıyallahu an küfe minberine çıkıp halka şöyle hitap etmişti: "Dün aranızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onu ilimde geçemediler." Sonrakiler de ona ulaşamadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir birliğin başında kumandon olarak gönderir ve kendisine sancağını verirdi. O da gittiği yeri fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atadan ayırdığı 700 dirhemden başka ne altın ne de gümüş bıraktı. O parayı da ailesine bir hizmetçi temin etmek için hazırlıyordu dedi. Hazreti Ali radıyallahu an namaz vakti geldiğinde titrer ve rengi kireç gibi olurmuş. Sana ne oluyor? Bu halin nedir ey müminlerin emeri diye soranlara Allah'ın bize lütfettiği emanetin vakti geldi. O emanet göklere, yere ve dağlara arz edildi de onlar korkup yüklenmekten kaçınmadılar mı? Ama insanoğlu bu emaneti yüklendi. Üzerime aldığım bu emaneti eda edip edemeyeceğimi bilemiyorum derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasına çıkarken beyaz sancağını Hazreti Ali'ye vermiştir radiyallahu anh. İşte o Hayber'de tam Müslümanların köşeye sıkıştığı bir vakitte kocaman ve 4-5 kişinin yerinden oynatmakta güçlük çektiği kapıyı Allah Celle Celaluhu nidasıyla birden yerinden kaldırdı. Bir gün kendisine sordular. Ey Ali dediler, insanların düştüğü ayıplardan en salim kalabilen kimdir? Dedi ki, aklını emir, günahlardan sakınmayı ve öğüdü dizgin, sabrı kumandan, takvayı azık, Allah korkusunu yoldaş, ölümü hatırlamayı arkadaş edinen kişi. Bir kula akıl, ilim ve beyan yani ifade kuvveti birlikte verildiğinde o kul kemal ehli sayılır bildiğiniz gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bir müşkülle karşılaştıklarında Hz. Ali Efendimiz'e gider sorarlardı. O da onların müşküllerini çözüp hakikati beyan ederdi. Bir gün paraların saklandığı, o zamanki hazinenin olduğu yerin önünde durdu ve dedi ki, ''Ey sarı ve beyaz altın ve gümüş dünyalıklar! Gidin benden başkasını kandırın!'' Kendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olduğu halde, ücretle çalışır, Kazandığı hurmayı zaman zaman yine azık olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürürdü. Yine evlerinde arka arkaya yemek piştiği görülmemişti. Aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde olduğu gibi. Ve her yaratılmış gibi o da ölecekti. Ölüm acısını tadacaktı şehit edildi. Hz. Ali radıyallahu an o gün sabah namazını kılıyordu. Hiç beklenmedik bir anda İbn Mülcem isminde bir namert tarafından tam secdeye giderken sırtından zehirli hançerle vuruldu ve ağır yaralandı. İbn Mülcem o sıra kaçmayı başardı. Ancak kısa sürede yakalandı. O zaman halifeydi Ali radıyallahu anefendimiz. Derhal yaka paça bağlandı, huzuruna getirttiler. Ali efendimiz halen yaralıydı. Yarasından kan sızmaktaydı. Kendisini vuranı tanıyordu. Çünkü daha evvel İbn Mülcem denen bu hain kendisine hizmet eden, ekmeğini yiyen, suyunu içen ve Hazreti Ali Kerimallahu ve Cehfendimizden çok yardım gören bir nankördü. Daha o zamanlar Hazreti Ali radiyallahu an demişti ki: Ya İbn Mülcem, benim ecelim senin elinden olacak büyük bir keramet isar etmişti. Hazreti Ali radiyallahu böyle söylediği zaman İbnülcem, Mülcem ya imam böyle bir şey yapacak olursam ellerim kırılsın, ellerim kurusun. Madem öyle şimdi sen beni öldür deyince Hazreti Ali radiyallahu bu suçu işlemeden seni nasıl öldürtür veya hapse attırabilirim? O takdirde ben zalim olurum buyurmuştu. Hazreti Ali radıyallahu an İbni Mülcem'e yaralı haliyle şöyle sordu. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Ya İbni Mülcem dedi, sana, sana ben ne yaptım? Irzına mı, malına mı, canına mı iliştim? Sen beni niçin öldürmek istedin? Şimdi İbni Mülcem, Korkudan tir tir titriyor. Hüküm Allahındır diyebildi. Ne karar verirseniz verin. İbne Mülcemi hapse attılar. Hazreti Ali radıyallahu an oğlu Hasan radıyallahu ana döndü. Eğer dedi ben bu yaradan ölürsem bir kılıç darbesiyle kıssas yapın ki kanunu ilahi yerini bulsun. ''Sakın ona beni öldürdüğünden dolayı eza ve cefa etmeyin olur mu?'' diye söz aldı. O gün Hz. Ali radıyallahu anı mescitten eve aldılar. Bir miktar süt getirdiler. İçmesi için kendisine verdiler. Hz. Ali radıyallahu an sütün yarısını içtikten sonra yarısını da iade ederek bu sütü alın zindandaki garibe götürün benim katilime o açtır buyurdu yanındakiler zindandaki garibin kim olduğunu anlayamadılar kimdir efendim deyince zindandaki garip beni yaralayandır şu anda o açtır bir şey yememiştir buyurdu kendi katiline acıyan bir zat sütü aldılar, zindana gittiler. i̇bn Mülceme al, halifemiz gönderdi sana deyince sütü içmedi. Siz dedi, bunun içine zehir kattınız da beni öldürmek istiyorsunuz, içmem dedi. Ne yaptılarsa da bir çözüme kavuşamadı bu süt meselesi. Hazreti Ali radıyallahu anh'a geldiler. Efendim, Gönderdiğini sütü İbn Mülcem içmiyor. Çok üzüldü bu haberi duyunca dedi ki İbn Mülcem neden hakkımızda suyiz etti bilmiyorum. Eğer benim gönderdiğim sütü kabul edip de içseydi Allahu Teala'nın izniyle yarın mahşer günü cennetin kapısını ayağımı dayar i̇bn Mülce'mi cennete koymayınca ben de girmezdim buyurdu. Aradan çok zaman geçmeden, Allah'ın arslanı Hazreti Ali radiyallahu anh, kelime-i getirerek ahirete irtihal etti. Belli bir süre sonra da, Hz. Hüseyin radıyallahu an şehit edilmişti. Allahu Teala rahmet eylesin. Şefaatlerinden mahrum eylemesin. Ruhlarına hediye olmak üzere buyurun El Fatiha. Hüsnü Ala Kafe restoranın katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası sona erdi. Hüsnü Ala Kafe Restoran Süleymaniye'de www.hüsnüala.com.tr